Bil Lah, nehmeduhu ve nesta'inu ve nesta'furu ve min şurur enfusina ve min fala alla la anna muhammadan abduhu Amma بعد, fyağibadallah. İttakul lah ve İnna Allaha مَعَ al-lazin at هُمْ مُحْسِنُونَ lazinahum sinon. Kâl Allahu Taala azza wa jalla fi kitabihi al-karîm. Awdu billahi min al-shaytan ar-rajiím. Bismillahi al-râḥmân al-râḥîm. At-taqo fitnâ la tucibna l-lazin azlemu minkum Estağuzubillah وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ اِلَىٰ اَخِرِ لَا يَحْصَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Okumuş olduğum birinci ayeti i kerimede Enfal Suresi 25'te Cenab-ı Hak maal olarak öyle bir fitneden sakının ki o fitne sadece yapanlara has ee, cezası ee, kalmaz. Herkese sirayet eder ve tüm insanları perişan eder. Öyle bir fitneden sakının. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Buyuruyor. İkinci ayette de Hud suresi 113. ayette zulmedenlere zalimlere azıcık da olsa meyletmeyin yoksa ateş cehennem size dokunur. Ayetin devamında Allah'tan başka sizin veliniz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz buyrulur. Evet, e, muhterem kardeşler, e, konumuz e, zannediyorum bütün camilerde de e, öyle olduğunu düşünüyorum. Camiler çünkü daha ilk geceden itibaren e, birer devlet dairesi olması hasebiyle devletin safında yer aldığını gösterdi. Tabii biz e, devlet veya devlete karşı olma gibi bir e, çıkış yolundan değil e, bildiğimiz e, Kur'an'ın ahkamından yola çıkarak olaylara bakmaya çalışacağız. Efendim e, malum bundan bir hafta önce e, bugünkü günün gecesinde bir Kalkışma oldu ve e, hala onun etkisi gündemdedir. Bu konulara nasıl bakmamız gerekir? Önce ifade edelim ki esas darbe Allah'ın emirlerine, hükümlerine, yasalarına karşı yapılan başkaldırma ve isyan hareketleridir. Darbeden ve darbeciden şikayet eden aslında kimden ve nelerden şikayet ettiğinin bilincinde olmalı. 15 Temmuz darbe girişimini de şiddetle kınamak durumundayız. Ama bunun istisnai bir durum olmadığını, Türkiye'nin mayasında darbelerin bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir darbe ürünü, bir devlet olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her 10 yılda bir darbe oluyor. 60'dı, 71'di, 80'di, 97'ydi derken, 2016'da da ciddi bir darbe girişimi şahit olmuş olduk 10 yıl birlikte bu devlete güç veren her ikisi de demokrasiden Cumhuriyet'ten Amerika ile dostluktan NATO ile işbirliğinden Avrupa Birliği'nden yana bireysel anlamda tesettür ve namaz gibi emirleri yaşamaya çalışan biri diğerine paralel muhafazakar zihniyete sahip olan iki güç birbiriyle mücadele ederken en büyük kazanç sistemin olmak o, oluyor. Bu tür hesaplaşmalar en çok rejime yarıyor, rejim güçleniyor, safrasını atarak kendini yeniliyor. Darbe yapmanın maddi ve manevi karşılığı olarak dünyevi ve uhrevi cezalara aday olup şimdiden kendisi ağır darbe yiyen darbeci güçler gibi Neredeyse yıkılıyor imajı veren ve birçok zaafı ortaya çıkan hükümet de yaralanmış darbeden ciddi hasarla çıkmıştır. Darbe neticesi demokrasi, halkın egemenliği, devletin önemi gibi sloganlar ve enerji pompalanmasıyla halkın desteğini daha çok üzerine çeken rejim olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti sistemi olmuştur. Darbenin arkasında kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri vardır. Bunu bilmemek, görmemek basiret ve feraset noksanlığıyla ancak izah edilir. Paralelciler figürandır, piyondur. İncirlik kapatılmadan casus örgütleri gibi çalışan Amerikan elçilikleri, Siyonist ve Mason teşkilatları her istediği fesadı yapabilecek özgürlüğe sahip olduğu ortamda işte bu tür darbe girişimleri ve darbeler kaçınılmaz olacaktır. Ve piyonla uğraşıp piyonları oynatan esas güce karşı tavır almamak atı dövemeyince semerini dövmek gibi bir acziyeti gösterir. Hem Allah'a karşı kaldırı hem de diğer darbelerin önlenmesi için laiklik demokrasi, kemalizm, halkın egemenliği gibi İçi boş veya zararlı uygulamalar çözüm yerine tam tersine darbelere davet etkisi oluşturmaktadır. Çözüm ahlak, hukuk, siyaset ve hayata ait her alanda Kur'an'ı hakim kılmaktır. Darbeleri önlemenin tek yolu insanları tevhid ehli Kur'an talebesi yapmaktır. ''Atatürkçülük dersinin arasında ahlaktan bahsetmek, haftada üç saat inkılap tarihi varsa bir saat de siyer dersi koymakla ancak şirk denilen hakla batıl koalisyonu oluşur. Çözüm adına Mehmetçik deyip de Atatürkçük yetiştirerek, Peygamber ocağı deyip Çağdaş Ebu Cehiller oluşturarak ancak potansiyel darbeciler yetiştirilmiş olur.'' Paralelciler çay içerken kimseye çaktırmadan masa başında ima ile namaz kılmak mecburiyetinde kaldığı, rütbeli askerlerin kahir ekseriyetini teşkil eden Atatürkçü layık subayların istisna dışında namazla ilişkilerinin hiç olmadığı bir kurumda darbelerin önü alınabilir mi dersiniz? Çözüm askeri ashab gibi yetiştirmek, devleti de Medine devletine benzetmektir. Sen gençlerine ve askerlerine Kur'an'a dayalı dost doğru bir din öğret. Öğret de Fatullah gibileri kendi batıl zihniyetlerini din diye takdim etmesin. Veya sadece muhafazakar Atatürkçü bir din anlayışını okullar resmi din diye insanlara öğretmesinler. Müminle kafir cennetle cehennem kadar birbirine zıt, birbirinden uzak kişilerdir. İslam askeriyle batılı küfür askeri de öyle olmalıdır. Madem peygamber hoca öyleyse inancından mücadele ettiği değerlere kadar her şeyini peygamberin sünneti ve yolu yön vermeli, Allah'ın askeri denilecek şekilde askerde insanlar nebevi ölçüde ve Kur'ani çizgide yetişmelidir. Bunun için vatan, millet, atatürk sloganlarından önce tevhidi içerik ve açılımlarıyla birlikte Allah, Kur'an kavramlarının öne çıkartılması gerekir. Kur'an'da Firavun'un askerlerinin Firavun'la birlikte azap göreceği, peygamberle birlikte cihad eden ashabın da Allah'ın rızasına erdiği vurgulanır. Tabi, bu Kur'an'ı öğrenip yaşamak isteyen kimse, layık, kapitalist, kemalist devleti sevemeyeceği ve ona uygun gelmeyeceği için devletin de İslam devleti olması gerekir. Yani her iki anlamdaki darbenin bir daha tekrarlanmaması için tek şart bireylerin ve devletin Kur'an'a uygun, Kur'an insanı, canlı Kur'an ve Kur'an devleti yani İslami bir devlet haline gelmesi esasıdır. Bu konuda ciddi hiçbir adım atılmadığına ve halkın da kuru beklentiden başka oy verdiği kesimleri sıkıştırmadığına şahidiz. İki ay maaşını alamamış olsa işçi ve memurlar nasıl sokağa dökülürler tahmin etmek zor değil. Ama Allah'ın dini hakim olsun diye ciddi anlamda fedakarlık yapmaya çalışanların sayılarının da faaliyetlerinin de yetersiz bile olmadığı görülmektedir. Faizin ticaretle uğraşan hatta uğraşmayan tüm kesime kaçınılmaz şekilde dayatıldığı, zinanın devlet yardımı ve korumasıyla özendirme ve kolaylaştırmasıyla bir alo kadar, bir bilgisayarda tık kadar yakınlaştırıldığı, kumarın devlet eliyle oynatıldığı, okullarda 20 milyona yakın gencin çağdaş putperestlik olarak heykellerin önünde saygı duruşunda bulunmak zorunda bırakıldığı, Allah'a inandım diyenlerin Allah'ın indirdiği hükümlerle değil, insanların uydurduğu kanunlarla yönetildiği bir ülkede bunca isyanın cezasının şu veya bu şekilde bekleneceği bir vakıadır. Darbelere son diyenlerin öncelikle Allah'a isyana son deyip kitapsız bir devletten Kur'an'ı her yerde ve her yönüyle tatbik eden bir devlet uygulamasına doğru nebevi usulle yönelmesi Müslümanlarca beklenmeyecek de ya yani ne olacaktır? Bunun için halkın kemalizmi, Laikliği, demokrasiyi, kapitalizmi savunmaktan vazgeçerek o tür batıl ideolojileri reddedip uzlaşmaması gerektiğini bilmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Böyle olması gerekirken başına gelen ve gelme ihtimali olan her musibetten Allah'a sığınması ve hangi toplumsal isyan ve günahların neticesi olduğunu hesaba katıp o haramlardan dönmesi gereken insan, Rejimi destekliyorsa, Kur'an hükümleri yerine demokrasiyi savunuyorsa bunun sonu ne olacaktır? En büyük darbe olan kıyameti mi bekliyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaverleri, Genelkurmay Başkanı Akar'ın özel kalem müdürü ve Milli Savunma Bakanı'nın müsteşar yardımcısı ve üst düzey komutanların emir subaylarının önemli bir bölümünün darbe yapanların üyesi olduğu, darbecilerin üyesi olduğu tespit edildi ve bunlar gözaltına alındı. Bu durumu darbe, darbeciler için başarılı bir takiye ve gizlenme kabul edebiliriz. İyi de öteki taraf için basit bir dikkatsizlik diye geçebilir miyiz? Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları en yakınındaki özel kalem müdürü, emir subay ve az ile korumaları tarafından rehin alınmaktan kurtulamıyor. Yakın çalışma arkadaşlarını seçmekte, bu kadar yanılan kimselerin diğer işlerinde ne kadar isabetli davranabilecekleri gündeme bile gelmez. Darbe girişiminde Erdoğan'ın yaverleriyle üst düzey komutanlarının emir subayları önemli bir bölümü darbede rol alıyor. Bunları neyle nasıl izah edeceğiz? Göklere çıkarılan büyük istihbaratçı Hakan Fidan'a ne demeli? Aylar öncesinden hazırlıkları yapılan ve bütün illerde örgütlenen koca darbe örgütünün Büyük kalkışmasını olaydan ancak birkaç saat önce öğreneceksin. Sonra bilgini kiminle paylaşman gerektiğini de bilmeyerek saatlerce genel kurmayda pasifize edilip oyalandırılacaksın. Basit ihmal ve dikkatsizliği çok aşan bu durumlar yine devam edecek. Çünkü düzen aslında gözümüzde büyütüldüğü gibi güçlü ve akıllıca uygulanan bir sistem değildir. Şeytanın hilesi zayıftır der Kur'an. Dolayısıyla İslami olmayan düzenler de aslında böylesine ciddi zaaflar taşıyan birer yıkılası düzenlerdir. Tabii Müslümanlarca Müslümanca demek istiyoruz. 10 sene beraberce ülkeyi yönettikleri darbecileri tanımayanlar Hemen yanındaki dostluğu düşmanlık karıştıran kimseler, Avrupa'da ve Amerika'daki düşmanlarını dost sanmasın da ne yapsınlar? Sürpriz mi olacaktır başka türlüsü? Firaset ve basiret denilen özellik ancak Allah'a yakın olan kimselerde bulunur. Darbe yapanlarla darbeye muhatap olan hükümetin aralarında ciddi anlamda fikir zıtlığı olduğunu ben sanmıyorum. Ama aralarında çıkar kavgası olduğunu Herkes duydu, biliyor ama hasıraltı ediyor. Paralel yan yana aynı uzaklığı muhafaza ederek birleşmeden uzayıp giden çizgilerin haline ve bu çizgilerin her birine denilir. Paralel iki çizgi tren rayları gibi aynı istikamette olan iki çizgidir. Hedefleri aynıdır. Yoksa paralel olmaz. Birine aslında paralel yapı deniliyor. Diğeri de de para yer yapı denilmesi lazım. Çünkü paralel yapı kendisini muhalefet olarak para yer yapının para yemesinden yola çıkmıştı. Hatırlanacağı gibi 10 yıl sürdürdükleri can ciğer dostluk bağlarını ilk koparan darbecilerdi. Muhataplarını para yemekle suçluyordu. Sonra 3 bakana yüklediler fazla önemsenmedi unutulup gitti. Her iki fırkanın birbirine düşmanlıkta ve nice İslami hususlarda tutarsızlık ve örtüsüzlüğünün temel sebebi gurur ve kibir olduğunu düşünüyorum. Menderes'i bu gururlu, kibirli, bir tavrı mahvetmişti. Tağutlar ve küfrü tercih eden her kesim için kibir ve şımarıklık önemli bir vasıftır ve kibirliğin en anormal derecesi tevazu kılıflarıyla ortaya konulur. Minarelerden sala verilerek demokrasi nöbetlerine ve hükümete destek verilmesi aslında yadırganacak bir husus değil. Çünkü Diyanet Başbakanlığa bağlı bir devlet kuruluşudur. Cami görevlileri de devlet memuru. Yani yadırganacak bir durum yok. Başkan görmez zerre kadar paralel yapıya gönül bağı olan bir görevlinin mihrapta yeri yoktur dedi. Ve bütün paralel yapıya mensup olan imamların istifa ettirileceği, görevden alınacağı vurgulandı. İyi de Atatürkçüler, laikler bağnaz partiler içinde benzer şey söylendi mi? Onlara mihrap emanet edilebilir, ama sadece paralelciye kapalıdır. Yine Diyanet İşleri Başkanı, darbeci askerlerin salasının okunmayacağını, cenaze işlemlerinin yapılmayacağını, namazlarının kılınmayacağını açıkladı. Bunların arasına yanlışlıkla katılan, kandırılan, işin iç yüzünü tam bilmediği için onların arasında bulunmuş olanlar mutlaka olabilir. Veya katıldıktan sonra tevbe edip pişmanlık duyanlar bulunabilir. Müminim deyip kafirliğine kesin bir delil olmadığı müddetçe camilerden kimseyi kimse kovamaz. La ilahe illallah diyen ve şirk koştuğu bilinmeyen bir kimsenin cenazesini de açıkta bırakamaz. Insanlar. Bu fetvanın sadece paralelcilere yönelik olması şunu gösteriyor. Paralel yapılanma ile devlete şirk koşanın cenazesi kılınmaz deniyor. Ama Allah'a şirk koşanın cenazeleri konusunda en küçük çapta bir yasak konulmuyor. Öyle mi Bay Başkan? Görmez olabilirsin ama böyle bir çelişkiyi veya yanlışı görmezlikten gelemezsin. Çünkü bu tartışılabilecek bir konu değildir. Hz. Ali ile hariciler savaştı. Hariciler Hz. Ali devlet başkanı olduğu halde tekfir ediyorlardı ve ona karşı savaşıyorlardı. Devlete ve devlet başkanına ayaklanıyorlardı hariciler. Hz. Ali onları öldürdüğünde onların cenazelerini kıldırdı. Onları tekfir etmedi. Dolayısıyla bu yapılan anlayış e, sünnete de e, Hulefai Raşidi'nin uygulamasına da terstir. Ve bunun yanında İsmet İnönü'nün cenazesini zannediyorum o zaman şey, Diyanet İşleri Başkanı kıldırmıştı. Süleyman Demirel'in cenazesini yine e, Mehmet Nuri Yılmaz eski Diyanet İşleri Başkanı kıldırmıştı. E, dolayısıyla devletin gerçek anlamda şirk koşanlara karşı değil, devlete karşı tavır alanlara diyanetin direkt tavır aldığını görmüş oluyoruz. Ve bu konuda da diyaneti çok yadırgamıyoruz. Gayet doğal görüyoruz bu uygulamalar. Evet, yalnız bu fetvalar doğru olduğunu düşünmediğim gibi insanlar ve cemaatler arası uçurumu daha fazla büyütecek tefrika ve tekfir zihniyetini körükleyecek anlayışlardır. Yani artık Diyanet de tekfirci bir zihniyete sahip olmuş olduğunu gösteriyor. Kamuda çalışan 50 binin üzerinde memur ve personel görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplam 36 bin 200 öğretmenin görevine son verildi. Tabii bunlar henüz belirlenen rakamlar. Yani bir hafta dolmadığı halde bu rakamların daha fazla artacağı beklenir. Bu durum devletin sık sık birlik ve bütünlük nutuklarına, kimsenin inançlarından dolayı kınanmayacağı ve suçlanmayacağı anayasalarına ne kadar uyduğunu kimse sormaz. Kur'an der ki, ey iman edenler Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Ş şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Maide 8 Evet Evet bu hareket niye başarılı olmadı olamadı onların inancı karışık kitabın bir kısmına inanıyorlar diğer kısmını da kırmızı kaplı kitaplarla demokrasi ve cevşenlerle celcelutilerle hurafelerle tamamlıyorlar meşhur sözdür veya biz meşhur edebiliriz inancı yere düşenin silahı da yere düşer insan zaferi önce gönlünde kazanır Bunlar Ağustos'ta askeriyeden atılacaklarını bilen, can havliyle nereye nasıl saldıracağını kestiremeyen, gözü dönmüş, kirleri akıllarını bürümüş subay takımı. Subaylar akıllarını çalıştırmayı öğrenmiş, üretken, plancı, stratejist insanlar olmaktan önce emir almayı, bir üste itaat etmeyi din haline getirmiş kimselerdir. Bunlara da talimatlar, darbe planları abdi oldukları ABD'den geliyor. ABD'de kendi istediği şekilde planlama yapıyor. Zannediyorum ki ABD açısından çok başarılı bir darbe oldu. Girişimi değil. Amerika böyle olsun istiyordu. Onun tam istediği olsaydı biraz daha ülke karışacaktı. Zannediyorum ki Amerika darbenin başarıya ulaşmasını değil ciddi manada karışıklığa sebep olmasını istiyor ve ona göre plan yapıyordu. Yani ordunun içerisinden işte paralelciler ihtilale kalkacak. Diğer kesimler buna karşı mücadele edecekler. Ordu ikiye bölünerek birbirleriyle savaşacak. Yer yer halkı da kışkırttıklarında tam bir iç savaş olacak. Türkiye Suriye'ye benzeyecekti yani çay kahve konusundaki o meşhur şiiri ben şöyle değiştirdim Amerika'nın ağzından gönül ne kavga ister ne darbe gönül karışıklık ister darbe bahane ama Fethullahçılar gitti kavga bitti diye düşünmeyin Ülke bugüne kadar Fethullahçı subaylardan çekmedi. Esas Atatürkçü laik subaylardan çekti. Darbe girişiminde bulunmasalardı, kendi hallerinde sakin şekilde yaşayıp kimseye zarar vermeyen karınca ezmez kişi rolüyle, rolüyle bilinip gideceklerdi. Hepimiz çevremizde Fethullahçı insanları tanırız. Tartışmazlar bile. Yani sinirleri bir nevi yok edilmiş, insanlar peki nasıl böyle canavara dönüştürüldüler tabi odası üzerinde durulması gereken sosyolojik psikolojik bir tahlili gerektiren husus fakat unutmayalım ki Atatürkçü subaylar var her an ihtilal yapmaya aday bugüne kadar onca ihtilalin faili olanlar sabıkası kabarık olanlar Alnı secdelileri büyük düşman biliyor insanlar ama esas alnı secde görmeyenlerdir bizim düşmanlarımız. Özellikle alnı secdeliğe düşman olan zihniyetler. Demiyorum ki her alnı secdeli bizim destekleyebileceğimiz dostumuzdur. Ama diyorum ki alnı secdeli olmayanlar bizim dostumuz değildir, olamazlar da. Allah diyor ki sizin veliniz dostunuz ancak Allah Resulü rukü edenler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Maide 55. Esas düşmanımızı politikacılar belirlememeli. Kur'an'ın ilkeleri belirlemeli. Politikacılar ölçü olunca en az 10 yıl bunları dost kabul etmenin, örnek bir hoca efendi imajını güçlendirip devleti yönetmede ortak kabul etmenin, bugün sana darbe yapanları iş başına getirmenin doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl tespit edecek insanlar? Evet, ee, yine e, ilk gün, ilk gece mümkün ki sokaklara dökülen kimseleri e, gündeme getirmemiz doğru olmaz. Ama ondan sonra geceleri e, devletin resmi ifadesiyle demokrasi e, nöbetine çağırdığı durumlarda ilkesiz bir şekilde e, oralara gidenlerin e, herhalde düşünmeleri gerekiyor. Bir, çağrı ne için yapılıyor? İki, ne için toplanılıyor? İnsanlar hangi sloganlar altında, hangi kutsal kavramları gündemleştiriyor? Yer yer sos cinsinden istismar edilerek din de kullanılıyor mu? Hatta dinin kullanıldığı şeyler daha çok e, kurt işareti yapanların sloganı hale gelmiş ifadeler mi? E, ve e, kimi desteklemiş, kime kan vermiş, can vermiş oluyorlar? İnsanların bunları değerlendirmesi lazım. E, birinci çağrı birinci gece çağrıyı yapan e, devlet adamı Erdoğan'dı ikinci gece, üçüncü gece, dördüncü gece çağrıyı yapansa politikacı Erdoğan'dı. Yani çağrı artık darbenin bittiği, sona erdiği bir zamandan sonra o bahaneyle insanlara gaz vermek, insanları daha demokratikleştirmek, daha kendi safına çekmeyi amaçlıyordu. Efendim biz Allah rızası için gidiyoruz, gittik, gideceğiz diyenlere herhalde bir sözümüz olmalı. Allah rızası için şöyle gidilebilir. Gayri İslami sloganlara, gayri İslami topluma, gayri İslami sembollerin etrafında kenetlenenlere sürüye eklemlenmeden tevhidi bilinç içerisinde kendinize has bir grup oluşturarak ve kendinize ait sloganlarınızı tevhidi mesajlarınızı tebliğinizi sunacağınız bir ortam olur. O zaman siz de çıkarsınız. Allah rızası için Müslümanca mümkün ki mesaj vermeye gidersiniz. Ama hani bir tas yoğurdun koca gölü yoğurtlaştırmaya e, kalkmaması gerektiği gibi e, öyle küçük bazı grupların e, gayri İslami bir e, e, mesaj içeren ve hedefleri belli olmayan kişilerin arasında onlardan bir grup gibi sürüden bir parçaymış gibi oluşturmaları efendim biz Allah için yapıyoruz diye niyetlerinin öne çıkması hiçbir şey değiştirmeyecektir. Müslüman biraz akıllı olacak, biraz biraz değil tümüyle İslami ölçülere göre davranışlarını belirleyecektir. Yoksa daha çok kullanılacağız. Çok istismar ile yönlendirileceğiz. Efendim sözün özü odur ki nefislerimizi ıslah etmeden kendi yaşayışımıza İslam'ı hakim kılmadan bu topraklarda İslam'ın hakim kılınmasını beklemek mümkün değildir. Ve biz hep seyirci konumundayız. isteyenler Orta Doğu'yu dizayn ettiği gibi bugün de Tayyip'in kulağını çekmek için bak gerekirse biz bu ülkede de karışıklıklar çıkartırız. İstersek ülkenin yönetimini de ele geçiririz. Mesajı vermektedirler burada biz bu tür düzenlere destek olmak yerine Allah'ın nizamını tesis etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ve bunların da kurtulması, diğer insanların da kurtulması için Allah'ın hükmüne insanları çağırmalı. Ve hep beraber Allah'ın ipine sarılıp Müslümanca yaşamanın imtihanları kazanmanın yolunu bulmalıyız. Yoksa bu tür musibetler çok daha kapımızı çalacak ve bizler de Allah'a müracaat etmek, günahlarımızın farkına varmak yerine e, uygun kalabalığa deyip e, sürüye katılmış olacağız. Rabbimiz sürüden e, ayrılıp, Kur'an'ı çizgide, peygamberi nebevi usulde İslami görevlerini bilen, Kur'an insanı olmaya gayret eden, şuurlu muvahhidlerden eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve eblan nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kure'el Kur'an festimu'u leh vansitu la'lekum turhamun. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnne dinen indellahi'l İslam sadakallahü